Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır.